Müjdeler olsun size. Kerem Çağlar Karların dağlarda eriyerek seller misali toprağa yürümeye başlaması gibi nebevi övgüye mazhar olmak gayesiyle Bilad-ı Şam'a akın akın akan yiğit muvahhidler. Mecusi artığı Nusayrilerin en büyük hamisi ve ahzab-ı şianın büyük şiyası ile yardakçılarına karşı İslam'ı ve ümmetin izzetini canları pahasına müdafaa ederek ateşler çakıp saçanlar. Kalbi Allah'a yönelmiş her bir fert, Rabbani menheç üzere menziller kat eden cemaatler, malıyla ve canıyla Allah yolunda dur durak bilmeden harıl harıl koşturanlar. İçerisinde bulundukları camia tarafından kalplerine zerk edilip pompalanan korkularla, yüreklerindeki cesaretin kırılmasına izin vermeyerek kuvvetli bir dirayet gösterenler en büyük endişesinin Allah'ın davası olması gerektiğinin şuurunda olup, üzerinde koyu bir tahakküm kurmaya çalışan hormonlu yapıların ilham ettiği her türlü yapay endişelerden uzak kalanlar. Ümmeti ümmet yapan öz değerlerinden uzaklaştırılarak asıldan koparan, devedeki tüy adedince mebzul miktardaki fasit görüş, ideoloji, grup, hizip, merceği gibi engelleri ayıklayıp bertaraf edebilen basiret sahipleri ne üzerine olacağı belli olmayan bir vahdet naifliğine kapılanları, tevhid davetinin zihinlere berraklık ve ruhlara dinginlik veren sarsıcılığıyla uyandırmaya çalışan tevhid münadileri. Tevhid daveti karşısında katılaşan kalplerin sadre şifa merhem gibi güzel ahlak ve hilmle yumuşaması için gayret gösteren dava erleri. Tağuti düzenlerde şirk sisteminin onay verdiği, nitelikleri belirlenmiş ve akredite edilmiş gönüllü tağut adayları arasından devam ede gelen tahakkümü sürdürecek yeni tağutlardan yüz çeviren doğru sözlü, salih Müslümanlar. Allah'ın emri olan tesettürü, Allah'ın yetki ve otoritesini gasp eden her renkten tağutların şirkini setretmek için kullananlara buuzeden eden mütesettir anneler, bacılar. Marufla amel eden, kötülükten uzak duran, hayre çağırıp nefsini koruyan muslih müminler. Dünyayı ahirete tercih etmeyenler, heva ve hevese uymayanlar, sapkın ve saptırıcı önderlere itaat etmeyenler ve her konuda bir görüş belirtip nefsini tartışmalara hedef kılmayanlar. Allah yolunda bir günlük ribatın başka yerlerde geçen bin günden daha hayırlı olduğu şuuruyla hayyalel cihat çağrısına icabet edenler. Fi sebilillah, cihat yolunda yürüyüp de başından ayakkabısına kadar bulandığı tozlarla cehennem dumanının kesinlikle bir araya gelmeyeceği muştulanan mücahitler Biri Allah Sübhanehu ve Teala korkusundan ağlayan, diğeri de Allah yolunda nöbet tuttuğu için kendisine cehennem ateşinin asla dokunmayacağı gözlerin sahipleri evinde oturduğu halde, Allah Sübhanehu ve Teala yolunda cihad edenlere mali destek ve yardımda bulunarak, her bir liraya karşılık 700 kat ecir alan dünyanın en karlı ticaret erbabı, cömert Müslümanlar. İlk önce bağışlayanlardan, cennetteki yerini görenlerden, fezâ-i ekberden, kıyametin dehşetinden emin olanlardan, başına, dünya ve içindekilerden daha değerli olan yakuttan bir taş giyenlerden, 72 ceylan gözlü huri ile evlendirilenlerden ve akrabalarından 70 kişiye şefaat etme hakkı verilenlerden olmak isteyen kerim olan Allah'ın kulları. Cihat meydanında tek başına kaldığı halde küfür ordusuna karşı savaşmaya devam ederek şehit olup aziz ve celil olan Allah'ın kendisinden hoşnut olan meleklere kuluma bakın, katımdan olan mükafatı arzulayıp, azabımdan da sakınarak savaş alanında kanını akıttı diye buyurarak met ettiği fedailer. Devenin sütü memelerine inecek bir süre dahi olsa, Allah'ın izniyle kendisine cennetin vacip olmasına kifayet edecek kadar, Allah yolunda cihad etmek izzetine ulaşan bahtiyarlar. Başı bol Rabbimizin hoşnutluğuna ve cennetlere ulaşmada yürünecek yolun, kılıçların gölgesiyle gölgelendiği şuurunda olup gereğini yapan kalender muvahhidler. Allah yolunda bir mücahidi teçhiz edip geride kalan çoluk çocuğunun da ihtiyaçlarını karşılayarak bizzat cihada katılmış gibi sevap kazanan Ebu Bekir radiyallahu an yürekli, güzel insanlar. Şirk, küfür ve zulmü ortadan kaldırıp Yüce Allah'ın dinini tüm yeryüzüne hakim kılmak için cihad etmeden veya hut cihada niyetlenmeden ölmeyi bir tür münafıklık olarak telakki eden hulusi kalp sahibi Müslümanlar. Asrımızda gittikçe yaygınlaşan bir tür itikat kanseri, demokrasi ve diğer şirk ideolojilerini tanıyıp onlardan uzaklaşan, iğne alışverişi yapmaktan ve banknotlara esir olmaktan kaçınan özgür ruhlu serfiraz müminler. Dinini asalet, takvayı şeref ve güzel ahlakı da hasenat olarak görüp cesaretleriyle cihat meydanlarının zineti olan serden geçti mücahitler. Şer'an mazur oldukları için mücahitlerin her yürüyüşünde Kat ettikleri her mesafede ve harcadıkları her kuruşta pay sahibi olan muhlis kardeşler. Her biri cennet bahçesi olan zikir halkalarında yahut her oturup kalktığında, yürüdüğünde, yattığında ve cihat meydanında düşmanla karşılaştığında dahi, dili daima Allah'ın zikriyle ıslak olan diri kalp sahibi müferritler, Allah'ı çokça ananlar kendisine rahmet kapılarını açan, düşmanlarından kurtaran, rızkı bollaştıran, Rabbe yakınlaştıran ve ibadetin ta kendisi olan duaya asla reddedilmeyecek cihat meydanlarında ve en sıkıntılı anlarında yapışan ümmetin medar-ı iftiharı cihat yurdu sakinleri etrafı beton, demir ve beni Adem suretindeki et kemik yığınlarıyla sarıldığı halde, bütün hücreleriyle, an be an alıp verdiği soluklarıyla, hasret duygularıyla ve dualarıyla mücahitlerle beraber ovalarda gezinip dağları tırmanan, nehirlerle akıp dimdik vadileri aşan, sokaklara dönüp caddelere taşan Yusuf Aleyhisselam'ın mahpus ve mahzun yarenleri. Canberra'dan İstanbul'a, Türkistan'dan Amerika'ya, Celalabat'tan Mogadişu'ya, Özbekistan'dan Libya'ya, dünyanın birçok ülkesinden tevhid davası uğruna vakitlerini, mallarını, ilimlerini, tecrübelerini ve hayatlarını aziz ve celil olan Allah'a takdim etmek için cephelere koşan iman ve şecaat timsali yiğitler. Sabrederek, mükafatını umarak, kaçmayarak sağlam bir imanla, Düşmanla karşılaşıp Allah'ın vaadini doğrulayarak savaşıp şehit olduktan sonra cennette şehitliğin yüksek mertebesini gördüğü için dünyaya on kere dönüp her seferinde de öldürülüp şehit olmaya iştiyak duyan aziz İslam bahadırları. Allah'ın zimbetinde ve himayesinde olmak, kabir fitnesinden ve cehennem azabından korunmak, merhamet olunup bağışlanarak en güzel selamla hoş karşılanıp müjdelenmek isteyen gözleri nebiler yurduna dikilmiş, müştak gönüller. Toplumu kuşatan şirk ve küfürden yüz çevirip muahit olarak, göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'a yönelerek her türlü söz ve davranışlarını, namazını, ibadetlerini, varlığını ve hayatını vahidül kahhar olan Allah'ın davasına adayan serendaz Müslümanlar. Allah, Sübhanehu ve Teala'nın vaatlerine karşı kendisine değer biçip, Allah düşmanlarına karşı direniş ve hücum gücüyle büyüklüklerini ortaya koyarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve sıddıklarla yoldaş olmaya namzet 21. yüzyılın asalet nesli. Müjdeler olsun size! Müjdeler olsun! Kardeşlerim, bize bağışladıklarından ötürü Allah'a hamd, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Fak Ehlibeytine, Seçkin Asabına ve Allah'tan yardım ve yakın bir fetih ile müjdelenen mücahidlere selam olsun. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 22. sayısında yayınlanmıştır.